8. Ayet Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. 9. Ayet Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 10. Ayet Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı.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 ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. 13. Ayet Hani Lokman oğluna öğüt vererek, Ey yavrucuğum! Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür. Demişti. 14. Ayet Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu,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 içlerinden yalnız bir kısmı dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. 33. Ayet Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun.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 Hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas zaman düzeltip, ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. 10. Ayet İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman, yeni bir yaratılışta mı olacağız? dediler. Çünkü onlar,